Fil Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. tara bi ashabil alam fi Rabbinin ashab fila ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve arsale aleyhim tayran bi min Üzerlerine Ebabili sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Derken onları kurt yeniyi ekin yaprağına çeviriverdi. verdi